Sabahlar, sabahlar, sabahlar, modern Sabahlar Başlıyor, başlıyor. Modern sabahlar başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Radyo Tuvurası Modern Sabahlar devam ediyor Şarkı cover'mış sevgili sana severler Walk of the Earth radyonun saydım. Daha ne zaman çıktı şarkı ne zaman cover'ı artık öyle Hiç kimseni kaybedecek zamanı yok Hadi cover yapalım diye hemen şey yapıyorlar canım, Durmadılar durmazlar hemen cover'ladılar ama hakikaten de... Kavırlarlar. Yani güzel Oktay. şarkıyı herkes güzel söylüyor. Kimse beklemez. Alırlar kavırlarlar. Evet, e, yarmağı diyerek de programımıza başlayalım isterseniz. <gülüyor> e, sevgili Ankaralılar dışarıda gördüğünüzü... Şimdi ben şöyle bir şey düşündüm. <gülüyor> Biz e, haftalardır sadece soğuk ve kardan bahsediyoruz ya. Evet. Biraz da farklı e, şeylerden. Yani ben. bahsedelim ama... Biraz süreyi kısıtlayalım diye. Ben herkese 30'ar saniye vereceğim. Tamam. tamam i̇sterseniz bir hazırlığınızı aklım. yapın da hani. Benim şuna hazır. Da... Benim, hazır, <gülüyor> benim, hazır. Ben zaten... <gülüyor> benim benim Benim konuşmam 30 saniye konuşmam hazır yani. Valla ben isterseniz 10 saniye kullanacağım. Diğer 20 saniyede de isteyen ben, arkadaşlarınız payredebilirler. de 30 saniye sürmez bilmiyorum. Tekrar edebiliyor muyuz? Yani mesela tabii şöyle... Tabii ki, tabii. Şunu arka arka, 30 saniye boyunca aynısını da söyleyebiliriz. Hayır, hayır. O değil, o değil. Mesela 10 saniye ben konuştum. 10 saniye fail konuştu. Sonraki 30. saniye, yani 20 ile 30 arasındaki saniyeleri ben tekrar kullanabiliyor muyum? Hayır. Şimdi benim şöyle bir sıkıntım var. Çünkü hani... o zaman 20 saniye kullanmış olacağım. Yani... Benim şöyle bir sıkıntım var. Çok özür dilerim. Ee, dünyanın en basit şeylerinin sarsılmaz bir sistem haline getirme çabasına giriyoruz ya ben. Evet. Hani böyle bir... E... Bana zor geliyor. yani Herkes 30 saniye konuşur. Sen mesela şey de diyebilirsin. Saniye. Eş durumundan evet. Didem'in iş onun da yerinde bir var. 22 saniyesi arttıysa o bana eklenir mi ve becaiş yapabilir miyim falan diyor. <gülüyor> ne kadar güzel. Yani muhakkak ki bak benim hakkımı tabii ki birilerinin koruyacağını bilerek ben bu yayına geldim <gülüyor> zaten. Yani, <gülüyor> yani, hani muhakkak ki korunması lazım. İlla herkes kendi hakkını koruyacak. Kimin ne hakkı varsa onun korunması lazım. O zaman ben lafımı eder çekilirim arkadaş. Kar konusuna giriliyor mu şimdi? giriyor mu? 30 gol, saniyelik gol çal, bir şey çal 30 saniyelik şeylerle. Süremiz başladı. Tam fairen başladı dostum. Evet. Ben Şimdi o zaman bir sözleşme imzalatıyorum <gülüyor> size. Bir sefere mahsus 30 saniye olmak üzere kullanılır. Artan süreler başka bir kampanya ile birleştirilemez. Teşekkürler lütfen. İmzamı basarım. Hayırlı olsun dileklerimle başlarım. Bugün için mi geçerli bu? Yani mesela bugün konuştuk da mesela... Oktay sonuçta e, sistem adamı yani onu, yani onu bir şekilde ikna hayır, etmen lazım. Merak ikna etmiyorum yani e, tamam peki başlıyorsun Faiz tamam. Hadi. Yok canım. Yalnız <gülüyor> adam sistemin açıklarını buldu galiba şu anda beni süründürecek. Yani şarkıdan bana. sonra tekrar bu hak geliyor mu yoksa bir güne mi mahsus yoksa bütün... Sonra tek, bir yayın bir tek, dönemi Oktay. Bu, bugün konuşacağız Sadece başka değil. hiç karla ilgili konuşamayacağız bugün yani? Bugün konuşacağız. konuşacağız. Ee, bu, Bugün mü? Sadece bugün canım. Bugün özel diye biliyorum. Ben evet. öyle anladım. Bilmiyorum. Bir mi? de bir şey daha soracağım. Mesela Yarın Ankara'daki karla ilgili mi 30 saniyemiz var? Çünkü İzmir konusu var. Mesela İzmir'e kar yağdı. Onunla, onun hakkında mesela senin hazır esprin var? Biliyorum ben Ege. Yani onu mesela 30 saniye içerisinde mi değerlendireceksin? Yoksa şehir şehir mi 30 saniye? Mesela Erzurum. <gülüyor> Adam Ben hakkı... ha, oktay süresini başlatıyorum. soruları da alabilir sürede. <gülüyor> tamam Aysan Sevgili Ankaralılar, dışarıda gördüğünüz o karın altı komple buz. <gülüyor> komple buz. Ben onu söyleyeyim de, çok dikkat edin, aman dikkat diyorum. Süremi kullandım, teşekkürler. 15 saniyesini arttırdı adam. Okter sen hazır mısın? Ben Hazırsan galiba başlatacağım. Tamam başlat. Bitişte de konuşacağım çünkü. Bundan sonra bitişte başka bir ses kullanacağım. Tamam. sistem. Bak yavaş yavaş oturuyor, kervan yolda düzeliyor, tamam. buyurun. Henüz evinden çıkmamış olan dinleyicilerimiz pencereden baktıkları zaman bir moral bozukluğu yaşayabilirler ama hiç moralleri bozulmasın. Bir çıktıkları zaman sıcacık bir hava var ya bahar havası resmen. Düne göre 10 derece 15 derece daha yüksek bir havacıcaklı var ama altı tamamen buz. Aman ona dikkat. Hoşçakalın. Çok güzel değerlendirdin, güzel oldu. değil mi? Kafanda söyle işaret aldım çünkü 12 saniyen var. İzmir ile ilgili. 12 saniye vardı kullansaydin şimdi yok, Artık olmaz o. Bağlamından uzaklaşmayalım. Sen de değerlendir. Vallahi siz benim söyleyeceklerimi söylediniz zaten. Aa ben... olmaz 30 saniye değerlendireceksin. Gongu duyacağız bile diye korkuyorum ben. Olmaz. Gongu duyacağız. İstersen 3 saniye konuş. Benim söyleyeceğim bir şey yok. Değerli dinleyiciler, eğitime hasret yavrumuzu okula gönderemedik. Arabalarımızı çıkaramadık. Sabah eve süt gelmemişti. Kapıcımız Yılmaz. Kim bilir bugün kaçıncı kez Apartmanın önünü temizlemeye çalışıyordu. Yollarda tuz kalmadı. Şehrimiz tuzsuz. Artık ben birilerinin bir şey yapması gerektiğine inanıyorum. Bu artık ohlayarak mı olacağız? Başka şeyle mi olacak? Türkiye'de güzel şeyler. Türkiye'de güzel şeyler de olsun artık. Şu havalar bir geçsin. Ben Son 5 saniyeniz. Küfür etmek istemiyorum. Canlı yayında küfür etmek istemiyorum. Son 2 saniye. Küfür etmek istemiyorum. <gülüyor> Yalnız iyi ki 30 saniye ni koymuşuz. Çok. Adam küfür çekti 2 saniye mı? daha olsaydı o da evet kesin küfür Hakikaten etmişti. Ne? Konuşacak Çok. konusu kalmadı insanın ya. Ben eskiden taksiye bindiğimde 50 tane konu açıyordum. Şimdi kar la, kar lastiği. Kar Karlastii'nin olsa bile başkası takmıyor. Kullanmayı bilmeyenler karda yola çıkıyor. Geçen gün sağdan şöyle kaptırdı. Bunu her gün o geçen gün sağdan kaptıran adamın hikayesini her takside dinledim. Yeter ya. Ne evet. güzel konular konuşuluyordu. Çok özür dilerim. Yine programda bir hak yendiğini düşünerek itiraz etmek istiyorum. Oktay Erdoğan. Estağfurullah ben bu durumda moderatör biz... olayım. Buyurun Oktay Teşekkür Bey. Teşekkür ederim Fahir Bey. Oktay Bey'in 15 saniyelik söz hakkı var. Buyurun. Ege ile beraber geldik takside biliyorsun. Maşallah kar dışında. Bir takside bulunan televizyon sistemi hakkında yaklaşık 15-20 dakika bir konuşma gerçekleşti ön tarafta. Taksici ve Ege Bey'le. Bir iki soru örneği vermek istiyorum. Lütfen alalım. Biz ben size bir 15 saniye daha veriyorum kendi attırdıklarımdan. Teşekkür ederim. Hocam bu televizyonda çekiyor mu? Bele bele bele bele bele. Peki televizyondan hadi ya. Bele bele bele bele bele. Peki bunu alıp başını ve sonunu kesebiliyor musun? Hadi ya. <gülüyor> diye devam eder Ama internete bağlanma özelliği vardı en önemlisi. Senin mesleğini ilgilendiriyor. Yarın öbür bir pijamayla yayın yapmanı sağlayacak sistem o. Ben o yüzden doğru. Bu soğukta üşürken onu soruyordum adama. Doğru doğru. Yani, yani taksicilerden teknolojiyi takip ediyor olman da olmamız da diyeyim. <gülüyor> bizim mesleğimize ulan <gülüyor> <bağlanımızı> gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> ve bağlılığımızı ve Hayır, hakkım yemedi gelişmeleri bu an yani. be an takip etmemizle. Adam da nasıl mutlu oldu. Bu ya. kadar kimler bindi dedi. Bir kişi de şu kurduğum sistem evde yaptım. Bizim gibi adam işte. Tabii Oradan canım. download ediyor. Şeyi convert ediyor. Evet. Arabayı Bir de internetten indirdiklerini falan da izleyebiliyorum. Baya uzun uzun anlatı fayi. Ara sıra da dikiz aynasından bana bakıyordu. Sen Acaba beni de <gülüyor> dinliyor mu? Be? O da dinliyor mu arkadaki diye? Oğlum ne güzel ya. Ben de taksiyle geleceğim. Arabaya, arabaya kadar sizin oraya kadar geleceğim. Sizin orada taksiye bineceğim. Ben de geleceğim Uza sabahları. Evden uzaklaşacağım ve tekrar otiye döneceğim yani. E öyle yapayım, ne yapayım? Başka mantıklı, türlü mantıklı. bana biraz mantıksız geleyim. Çünkü Çok sıkılıyorum sabahları ben. ben. Benim çünkü fix. Araba temizle, bin, ısıt, gel. Ondan sonra bir sohbet yok, bir şey yok. Yalnızlık, resmen yalnızlık yani. Sen ne kadar ısıtıyorsun arabanı? Şöyle bir 10 saniye kadar ısıt. Ne kadar ısıtacağım canım? Arabayı temizleme süresi kadar. Ha o sırada hiç durmadan kendi, kendine çalışıyor değil mi? Et e, çalışsın. Gaza, gaz pedalına basmadan mı diyorsun? Ara ara gaz vermene gerek yok değil mi? Bakayım. Yo. Begeciğim o teknoloji bırakalım. Yani jikle mikle bile var yani senin arabada yok Benim mu? arabanın jiklesi İzmir'de söküldü. Jikle ne la dediler İzmir'deki insanlar. Jikleye ne gerek var ya? Hava çok soğuk olunca. Ha Mesela sabah. Savaş, çiğ yağdığı zaman falan mı dediler böyle? Bir dakika. 21 yıl sonra kar yağdı dün biliyorsun İzmir. E. Ocaklıyı sökenlere bakmak lazım. <gülüyor> Bugün ben böyle evimde şey bulacağım. Kese kağıtın içinden tomar tomar şey çıkacak. Dolar çıkacak. Ondan sonra Oktay Demirci'den de küçüktüm. O gün yayında bana iyi pazar <gülüyor> geçti. İyi oldu İzmir, İzmir'deki kar konusuna nasıl gireceğiz diye iki saattir kafamda o dönüyordu. Vallahi iyi oldu. İlşiklik e <gülüyor> konusuna konuştum girildi. Konuştum <gülüyor> mu Ne yapayım? aramadım ya şimdi hani nispet gibi olur diye. Lan hiç insan aranmaz mı? 40 kaç yılda bir arayacaksın. Bu kar yağdını aramayacaksın aramayacaksan ne zaman arayacaksın? Diyor hani ben kardeşimden telefon bekledim. Abi kar yağdı ne yapıyorduk şimdi biz bununla falan diye de. O da aramadı. Herhalde televizyondan falan öğrendi ne yapıldı mı? Ya olur mu ya kutlamalar yapıldı dün İzmir'de. Yani dün Didem de konu, bütün gün bütün akşam telefonla konuşuydum. Şöyle kar yağmış, böyle kar yağmış diye. Hakikaten ne kadar de... yağmış ha? Ne kadar Şehir merkezinde ne kadar kar yağmış? Şöyle arabaların üstüne bir şeyler yazacak kadar yağmış. Ama öyle kalıcı bir şey olmuyor yani. Ben böyle... de çok uzun bir yazı da değil anladığım kadarıyla. O cama bağlı yani. Cam arabaya büyükse, bağlı değiliz. Arabaya bağlı. Arabanın camı. Vallahi kar topu yapmak için sokak sokak dolaşıyordur insanlar o zaman. Şuradan da bir kaşık da buradan topladık falan diye. Ama onun yani morali İzmir'de İzmir'de moral bozucu olmaz kar. Ha, 30 Şimdi sene bir, daha götürür mü İzmir'i? Ne kadar götürür bu? 20 sene götürür bence ya. götürür herhalde. Gerçi geçen yıl Çeşme'ye kar yağdı diye bir şey vardı. O bir tevatür O da hem de kışı. Kim var ki çeşmede kış oturan? Doğru kimse Hiç görmedi. Kimse görmediğine göre. Ormanda bir ağaç devrilse <gülüyor> sence ses çıkarır mı gibi bir <gülüyor> soru. Senin çocukluğunda İzmir'e kar mı? Ben Çocukluğumda hatırlıyorum bir İzmir'e kar yağdığını Ben şimdi şu ara Ama... Ama böyle tutmamıştı. Rüzgar estiğinde ağacın üstündeki karların bir havada uçuşması var ya İşte işte evet Onun gibi onu bir şeyi Doğru Bu nedir dedik Günahlarımız için cezalandırılıyor muyuz falan diye böyle sokaklara çıktık Herkes böyle tevbe etmeye hazırlanırken Korkmayın dediler kar Ben de şey diye hatırlıyorum Uykudan uyandırılıp sokağa zorla gönderilmiştim <gülüyor> Kar yağıyor diye böyle Sonra rüya mı gerçek mi ne onu da anlayamadan bitmişti zaten ama Bazen ne güzel ya ne güzel işte onlar da bir şeyini aldılar insanlar imreniyor şey yapıyordu İzmirliler ay biz hiç alamıyoruz yani. göremiyoruz yapamıyoruz diye. Şimdi ama mecburi işte, İzmir'deki soğuktan bahsedirken edilmesi gereken mecburi bir laf var onu biz etmeyelim isterseniz dinleyicilerimize o hakkı verelim. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler İzmir o kadar soğuk olmuyor ama orada da bir şey var diye. Onu bir diyen dinleyicimize ne, ne veriyoruz? İstediğimiz olsun. Verelim. Küçük, küçük bir şey verelim. Sıcak salep, açık salep mi veriyoruz? Hayır, zaten? kitap verelim. En iyi dost kitap. kitap veriyoruz. En iyi dost kitap veriyoruz. O kitabın ayrıntılarını vereceğiz. Günaydın efendim. Good morning. Maales. Maales diyoruz. Maales. Bir kez daha şansımızı deneyelim. Ee, galiba Maales dinleyicimiz hattımız değildi. Bakalım bu kez ne olacak. Evet, evet heyecanla bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Ne, ne izimiz... bekliyoruz şimdi İzmir'de? İzmir'de ilgili... o değil de şu esas. Evet İzmir ile evet. ilgili klasik sözlerden bir tanesi. Ancak en güzel dost galiba, kitap hediyesi. Galiba size. telefon sıkıntımız var. Telefon, telefon... Yok, yok, telefon sıkıntımız da yok. Şu anda bekliyoruz. Şu an e... Tabii, şu an tüm hatlarımız çalıyor, çalıyor. Alabilirsin, al al. Hatlardan var. al. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Yine Burak Bey. Burak Bey hoş geldiniz. İzmirli misiniz siz Burak Bey? Değilim. Değilsiniz ama bu meşhur sözü biliyorsunuz galiba. İzmir'in bir şey İzmir'in dağlarında çiçek mi açar ki? O mu diyorsunuz? Burak Bey. Hmm. Şimdi siz onu öyle sorun da biz ona göre Tabi Tabii yani ben cevap vereyim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama... Bakayım yani o değil. Aradığımız o, ara, aradığımız o değil. Maalesef. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> Duydunuz sinyatrisimizi. <Şimdi gülüyor> Sonuçta bilgisayar vardı. yani. <gülüyor> evet. Teşekkür ediyoruz. Çok İyi sağ günü. olun. Aslında İzmir'in dağlarında Çiçekler Çar'da... Yani ne kadar güzel umut veren bir şey. Çok güzel tabii canım. Yani. İzmirin dağlarında çiçekler de açar ama tabii ki. Ya yani da... gelinliğini giydi İzmir'de böyle hani çiçeklerde baskı. Gelin çiçekliği gibi mi? Baskı çiçek... kıyafet gibi ben düşündüm veya pazel. bazen. Bazen bana bakmayın abi ikisi de mantık. Bahariyelik kumaş gibi mi düşündün? Bahariyelik. bahari bahariye, bahariye <'ye> yazıldı. <gülüyor> Hoş geldin işte günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Abdurrahman Meldison'un oğlu. Abdurrahman Bey hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler. İzmirli Yayınla. misiniz Abdurrahman Bey? Hayır, Ankara'lıyım. İyi, bu lafı biliyor musunuz? Eşiniz, dostunuz mu İzmirli? E, e, bu lafı dediniz ya tahmin Aklıma gelen bir tane var. Atmosferle beraber İzmirli düşündüğümde onu söyleyeceğim ama... Bu, bu, onu hemen söyleyeceğim. alalım. Aladın Buyurun, he? doğruysa çok güzel olacak. Buyurun. İzmir'in havasına ve kızına güven olmaz. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Maalesef bilgisayar... <Maalesef. gülüyor> O bu değil dedi. <gülüyor> Tuttuk, <gülüyor> efendim. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> güzel. Bir de o İstanbul'un galiba. Niye canım İzmir'in de oluyor. Ne koyarsan oraya şey ne hani oluyor. Doğru, doğru. <gülüyor> ama o şey yani İzmir, İzmir çok soğuk ilgili... olmuyor ama orada da şu var diye bir cümle olması lazım. Orada de... da ne olabilir? İzmir'de ne olabilir sevgi dinleyiciler o arada bakın. Radyoların başındaki dinleyicilerimize ben. Efendim planlanmış bir şey değil ama olabilecekleri seziyorum. O kelime söylendiğinde yüksek sesle bizim de tekrar etme <gülüyor> ihtimalimiz çok yüksek. Çok güzel korkmasınlar. Eğer kulaklıktan <gülüyor> Korkmasın. dinliyorsanız veya radyoya çok yakınsanız ses İzginli. ayarlamasını yapınız. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Servet ben. Servet ve be hoş geldiniz. Hemen o anahtar kelimeyi alalım sizden de. ne ne <gülüyor> Eee <gülüyor> Servet Bey eşi dostunuz İzmir'li sanıyorum ama aslında Samsun'lu bence. <gülüyor> ee, Bakın <bu, gülüyor> Servet Bey İzmir'de mi geçirdiniz siz çocukluğunuzu Geçtiğinizi nedir? Evet İzmir'de büyüdüm. İzmir'de, İzmir'de büyüdünüz. O yüzden demek ki aslında bak bu bana bir umut ışığı oldu. Ben ya, herkesin bildiği şey zannediyordum. Yani İzmir'de de çok soğuk ya or, orada da nem var insanın içine işliyor diye bir şeyde. Ankara'da o kadar bilmiyor. Üçte bir biliniyorsa ben her yerde bu şey standart cümleyi kurabilirim demek. Çok teşekkürler efendim, umut oldunuz bize. Ben de aramayacaktım ama baktım ki insanlar bilmiyor, bir el atayım dedim. Çok, evet, iyi, yaptınız. çok yaptınız? iyi yaptınız. İzmirli olarak. Bir İzmirli olarak. Abi, <gülüyor> Bey. Sadece bugüne kadar saat kulemizi tanıttık, bir nemimizden bahsetmedik. Birazdan <gülüyor> nemimizi duyuralım. Çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. Servet Bey'in var mı telefonunuzu bıraktınız mı Servet Bey? İçeriye. Bıraktım evet. Tamam, Değil, ki, tamam. Açıktığımız tamam, <gülüyor> kitabını kazandınız bizden tebrik ediyoruz. İnanılmaz en bir kitap hakikaten de şu anda benim de başucumda, ee, sizin de başucunuzdan, çantanızdan hiç ayrılmayacak önümüzde bizdeki günlerde ev Hoşçakalın Hoşça efendim. Nemsiz <gülüyor> günler diliyoruz size. Hoppa. <gülüyor> modern sabahlar. Modern sabahlar. Karlı kışlı cuma sabahına modern sabahlar radyonuzda buyursunlar. başlayalım ha. Ha şöyle önce sesimizi açmakla başlayalım. Ballı Milyoner adlı haberimize arzu ederseniz gözortalım. Bal, Bal mileyerek. Zenginin Malı, malı köşesi mi bu evet, yoksa? zenginin malı Mal Herhalde... köşesi. Evet girer. Girer Oktay. Zenginin <gülüyor> malı. Koreli David Ko 2005'te bir takım duvarlara grafikler, resimler çizmeye başladı. Ve o sene kendisine hoş bir iş teklifi geldi. Nereden gelmiş olabilir? Kore'den. Facebook'tan. Hayır. Facebook'tan. Facebook adlı bir site kuran 3 kafadardan ofis boyama teklifi alan David... Ee, şirkette işlemleri yaptıktan sonra ee, alalım paracıkları çok güzel olur 3 ay taksit yapalım falan filan diye çek verelim demişler yok biz çek yapmıyoruz falan filan deyince bunun üzerine ya birkaç bin dolara razı ol ya da %0.2 hisse al binde 2 hisse al demişler Ay hay hay ya. demiş. Ha demişler alayım ne olacak ki alayım anasın ha falan demiş böyle. Biraz şeyli konuşmuş Tabii abi bunun malzeme giderleri var falanı var filanı var. İsterseniz kredi kartıyla gidin alıp falan filan diye bir sürü işlemleri yapmışlar. Başta Neyse. Mark Zuckerberg mi konuşuyorlar bunu? <gülüyor> ha Mark Zuckerberg ile bu Zuckerberg David Coe mu konuşuyor? Valla işte... ...ya işte çek karnemiz çıkmadı... ...bankadan bilmem ne falan... ...böyle o geyikler e, uzadıysa... ...klerik kartı diyor deseymiş o da malzeme ...birisi de Zuckerberg'den... ...yalnız iyi yap güzel... <gülüyor> yap ...sana dediğin şey yapmış. demiş... ...Mike Zuckerberg... ...David'i kenara çekip şöyle demiş... ...kardeşimiz sana dedim demiş... ...dediğim şey hatırlıyor musun... ...hatırlıyorum demiş... ...hatırlıyorum demiş... ...sonra dönmüş... ...neye abi hatırlamıyorum, demiş... ...hatırlamıyorum hatırlamıyorum... ...ya demiş... <gülüyor> güzel yapar. Bir kere yapılacak. Sonuçta güzel yaptımış. Eee sonra nasıl anlaşmışlar? Sonra anlaşmışlar. Bindeki hisseyi alınca ondan sonra David'in bugünkü hisse değeri 200 milyon doları var. Ee, bozdur bozdur. Harcıyor. Harcadıkça, harcadıkça da e, abi çok sağ olsun. Zuckerberg sağ olsun diyor. E, vallahi e, helal olsun e, Filmde hiç görmedik. Niye bu boyacıyı boyacı boyacı da görmedik? Hangi birini göreceğiz Oktay? İkizleri gördük. Çok affedersin. Şeyleri ne olacak gördük. zaten hızlı filmdi ya. Olsa Yedi, anlatırdı bize o tavuğuna hikayeyi. Tavuğuna tavuk yediren adamı gördük ondan sonra. Yam yamlıkla suçlanmıştı ya. Tavuğuna tavuk kanıdı vermişti. O da yemişti onları evet. falan filan diye. Ne bileyim boyacı adamın şu anda ne gördük. kadar parası varmış? 200 milyon dolar ediyormuş hisse değeri. Bence hemen dava açsın şeye. Ne Zuckerberg'e O filme. Beni niye Değil göstermedim? Ya? Ya. Evet Değil abi. Hakkı yenildi sonuçta adamın. Çok ee, teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ee, maalesef bu saatin sonuna geldik bir şarkı dinleyeceğiz hemen ardından haberler. Bu haberi de uzun uzun düşünecek, sindirecek vaktimiz olacak önümüzdeki saatin yine beraber zaten. Oradan bir sıkıntınız olmaz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo t modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Biz de bir ee, Gaga toplantısı yapıyorduk aramızda. Fonu duyduk. koş koşa kaldık <gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Keyifli. Keyifli. Çok keyifli. Evet. Ee, evet. Ee, Nereden? Ben yani, toplantı nasıl çıktı? Işte, dinicilerimize aktıralım isterseniz ben <Gülüyor> Gazetede bir haberi görünce tabi acil bir toplantı ihtiyacı Suit. son bir flash. Çenen çıkmış. Ben yani onu takayım mı? Hatta biraz çekilmiş var. Çıkmış da değil de çekilmiş. Ya İstersen 역시, bir diz atayım ben. Flash'taki <Gülüyor> şeyi yapmaya çalışıyorum ya. Ney? Ee, Flash evet, dedi, Flash, ee, Flash TV'nin akşam haberlerinde... Ha, ben bir kere. De... Onlardan ee... iki tane olmuş biliyor musun Fahir? Bir üçüncü neden olmayasın. <gülüyor> Sağ doktor. Yani ben çıtayı yükseğe koyuyorsun. Ben de ona erişmeye çalışıyorum. Seçemiyorsun. Doğru. Buyurun. Seçemiyorum. Ee, nereden çıktı konu? İsterseniz Zuri'yi Bana... gözetelim. Vallahi bir ay kala konuşacağımız <gülüyor> konular diye zaten bundan çok önce e... netleşmiş şeyler Netleşmişti bir konu. Gazetede çıkması tesadüf. Tesadüf bence e, tamamen ideolojik. E, restoranlar menüleri bugüne kadar meğersem meğersem ki restoranlar bugüne kadar menüleri yanlış hazırlıyorlarmış. Neden ki? Neden ki sorusunun cevabını isterseniz haberimize bir göz atalım. <gülüyor> cümledeki yanlışlıkları kafanızda düzeltin. Ee, evet. Müşterilerin en çok sağ sayfanın ortasına baktıklarından varsayılarak düzenlenen menüler gerçeği meğersem ki yansıtmıyormuş. Oraya şeyi çakıyorlar yani. Ne? En pahalıyı oraya mı çakıyorlar? En pahalıyı oraya işte. Herkes en, bunu görsün canlı bunu En çok satmak çeksin. istediklerini oraya sat, e, koyuyorlar. Analı, e, anaları dediğim, bana <gülüyor> ana, ana yemekleri. Anal, analı kızlık çorbası gibi. Menüde ne yapmaya çalıştığını bilinçaltından <gülüyor> çıkarıyorsun gibi duyuyor. Çok yanlış. Özür dilerim. Bugün Özür dilerim. TB diyorum. Te -be. Te -be. Tebet evet. evet. Ee, şimdi e, profesör Yank Amerika'da araştırmalarıyla tanınan bir şahsiyet, bir profesör. Bu araştırmasıyla da gönüllerdeki tahtını bir kez daha perçinledi. Yanlış bir yol izlediklerini ortaya koydu restoranların bugüne kadar. "Yank, ne yapayım ne yapayım abi dedi. Önce katılımcılara kızıl ötesi tarama yapan bir gözlük taktırdı. He, en, önce nereye bakıyorlar mı o mu? Ön, önce nereye bakıyorlar. Ardından da ben menüle... menüye çok güzel bir şey buldum bu arada. Hemen onu not edelim. Not, edelim. not, not edelim, söyle edelim, Not lütfen. edelim. Kızıl ötesi tarator. Teşekkürler. Devam edelim. Buyurun. Evet güzel. Güzel fikirler devam ediyor. Bir anda patlıyor böyle fikir patlamaları. fikir Brainstorming dedikleri değil mi? İngilizlerin evet, ve elçiliklerde çalışanların sürekli olarak... Brains, ve yabancı misyonun. Yabancı misyon. Yabancı misyon, yabancı misyon deyince akla gelen ilkisi Moktay demiş. Hocam bunu da bir yazalım. Yabancı, bir yabancı misyon evet. Evet. E, yang önce katılımcılara kızıl ötesi tarama yapan gözlük taktırdı ve karşılığında 20 lira e, para <gülüyor> aldı. Gözlük abonman bedeli. Nasıl yani? Gözlüğü taktırıp para mı almış? Tabii şimdi vermezlerse... Göz ...gözlük çünkü sinemalarda da öyle oluyor ya... ...ama birisi yangın... abi onu direkt sat demiş... ...onu demiş bunlar zaten denek olduğu için demiş... ...parası şey falan filan diye... ...neyse 20 liralık bir şeyi var... ...gözlük abonman bedeli... ...gözlük abonman bedeli... ...gözlüğü alırken 20 lira veriyorsun... ...geri veriyorsun... ...20 liranı geri alıyorsun... ...ardından meniden seçim yapmalarını istedi... ...katılımcıların göz hareketlerini... ...videoya kaydeden Young... Vay be dedi videoda ne videoymuş. Müşterilerin menüyü tıpkı bir kitaba bakar gibi incelediklerini soldan sağa ve yukarıdan aşağı okuduklarını tespit etti. Şimdi sonuç nereye geliyor isterseniz oraya bir göz atalım ne yapacaklar. Bundan sonra restoranlar işletmeciler. Ee, menülerin sağ sayfasında ekmekler, aparativolar, başlangıç yemekleri ve restoran bilgileri yer alıyordu bugüne kadar. Ee, restoran fakat, bilgisi nedir ya? Mesela, yani şimdi şöyle bir. Tunus Şehir'desi numara 52. Yani menünün kapağını Telefon açtığın zaman... Olmaz. ...kitap kapağı gibi... Hı. ...sol tarafı boş bırakıyorlardı insanlar. <gülüyor> evet. Yo bo boş bırakmıyorlarmış canım. Oraya da, baş... oraya da bir şeyler yazıyorlarmış. Ne, oraya yazılanlar okunuyor ama... Oraya boş şeyler alınmıyor. Yüzünü. Ne yapacaksınız? Doğru menü nasıl hazırlanır? Size öğretelim bunu. Yarın evet. bir gün müessese açacaklar olanlara da bir şeyimiz olsun. Biz bunu olsun. uygulayacağız şimdi? Evet. Yeni bilgiler ışığında menümüzü baştan mı düzenliyoruz? Sol sayfadan başlayarak yukarıdan aşağı düzenli bir şekilde oluşturacağız. Buna göre doğru menünün sol tarafında... ...etmetler aparativolar. Ehmetleri menüye mi yazacağız? Ehmetler. Ben anlamadım ki Yaş. Sonra iletişim bilgilerini de yazacağız bir anladığım kadarıyla. E, yazacağım. Nereye, nasıl? Adam içinde zaten nesini yazıyor? Posta kutusuna mı koyacağız onları? Hayır, sonra? Onu bir yere yazacağız Oktay. İşte posta kutusuna koyacak kağıtları yazalım onu. Posta kutusuna kağıt atacağımızda böylece iş patlamış Senin elinde 5000 tane o dağıtılacak posta kutusuna. Ama e, eğer ne diyeyim, bir posta, abi ben, posta ne kutusuna 2 tane koyduğunu görürsem ne, kalbini kırarım. Ne işimiz olur zaten posta kutusuna? Menüde ne işi var iletişim bilgilerinin? Oraya takıldım Zaten mı? Zaten gelmiş adam. Zaten gelmiş. Telefon mu? Ama Z nereye geldiğini bilmeyen adamlar var. Belki arkadaşı Doğru getiriyor zorla. Mi? Belki koordinatları çözemedi. Oradan menüden bakacak. Koordinatlarımızı da yazalım. Mesela kuzey 48 enlem bilmem ne falan fıstık falan filan filan. Bence ondan mantıklı. sonra. Ha çok güzel oldu abi bu senin bulduğunu onu yazalım o zaman menüye. GPS yani. koordinatlarının tamamı yazılsın abi bu güzel bir tamam, fikir o bence. Tamam çok güzel oldu evet. Ee, yani. buna göre doğru menü sol tarafta <gülüyor> etmetler, metler, salatalar, sağ tarafta ise makarnalar, ana yemekler ben ve restoran, restoran bilgileri. bilgileri. Alıştım. Işte. <gülüyor> Geldi benim en sinir olduğum bak sinirleniyorum vallahi çok sinirleniyorum ha. Abi bizim restoran bilgileri niye seni rahatsız ediyor ya? O kadar masraf yapmışsın. Tabii ki ya. restoran bilgilerini vereceksin. Mesela adam gelmiş oturmuş ben Mesela ne, ne kadar güzel bir restoran nasıl gidebiliriz buraya? Hayır öyle değil canım restoran bilgileri dedim. Mesela yerden ısıtma restoran bilgileri. ısıtma, yerden 2 <gülüyor> nokta üst üste mesela. Şey var yerde derler bar tezgahı. Masif diş budak. Masif diş budak efendime söyleyeyim falan filan. O zaman oraya fotoğrafta koyalım. Mesela ustaların fotoğrafları Restoranımızda çalışan Restoranımız, ustalar Evet onu, onu da koyalım o zaman O zaman ona ayrı bir menü yapalım abi Mesela şarap menüsü ayrı diyorsun mesela. Bir de restoran bilgileri. Bir de restoran bilgileri. Var. Alır mısınız mesela? Restoran bilgileri menüsünde verelim Mesela soracak onu. <gülüyor> e bugüne Servis kadar çektiği fotoğrafları almışsınız. nerede kullanmayı düşünüyordun nokta Restoran bilgileri menüsünde. <gülüyor> e işte restoran tamam. Restoran bilgilerimizi ister misin ee, Yani bir siparişimiz belli var. Restoran bilgilerimizi de verelim. Orada görsün işte. parlak <gülüyor> dişler. Tamam şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Mesela güçlü bacak. Yok, Mesela. Parlak dişler, güçlü bacaklar. <gülüyor> sağlıklı saçlar diye ustamız yok ben onu üzülüyorum. Daha tanışmadık bence evet. onunla. Baş. Ama çıkacak karşımıza ben yok. inanıyorum. Ben sağlıklı saçlar ustasını görmemizin sebebi soğukta yapıyoruz. Herkesin kafasında kukulete var. Abi, sağlık... bir, çıkar, bir gün bir tane çıkacak kukuleteyle böyle saçlar Ben sana <gülüyor> bir tane salınacak ağaçlık olacağız hepimiz usta <gülüyor> Çünkü bizim en büyük özelliğimiz sağlık yok, saçları yok. asla hayır diyemiyoruz Yok yok kukuletayla gizlenmez sağlıklı saçlar Yani o mesela Fatma Gülsün'e de ki o adam kukuletayı taksa durduramaz kafasından ama tek kukuleta da yetmez zaten sağlıklı double, saçlara double double, double, double yapmaya <gülüyor> lazım O yüzden henüz tanışmadık yeterli <gülüyor> <gülüyor> Henüz tanışmadık sağlıklı saçlarla tanışacağız Beyaz dişler bak onu koyarız. Beyaz dişler. Evet. E, ondan sonra güçlü bacak onu koyarız. Güçlü bacak. Ee, şey Kadir ha. Şinas, Nevzat'ı niye koymuyoruz? Ya ona ne dedi? Kadir Sinas Nelzat Ya ne zaten ölümlü dünya dedi <gülüyor> Sandalyeler satmama zaten ölümlü dünya Kadir Sinas Nelzat ustayı koyarız Anormal güzel olur mu diyor? Evet. Anormal güzel olur çok tatlı olur Anormal güzel olur onun fotoğrafı Onun fotoğrafı yok ondan Onu bir ya. fotoğraf isteyebilir miyiz Fahir? ben yazıyorum not ediyorum Şu anda ben, ben Facebook'ta onları... bütün ustalarımızla Arkadaş olduğundan isterim ve tabii ki Baş usta olan Fevzi'yi e, Şey yapacağız Koyacağız ve ee, en yukarıya da mimarlarımızın fotoğraflarını koyacak mıyız? Oraya şey yapacağız. Ee, şey mesela tonoz dünyasının kral, kralı. Kralı gibi mesela oraya. Tonoz kralı. tonos kralı Arda. Arda koyacağız oraya. Ondan mesela sonra, e, Cihan, Cihan ne diyeceğiz? Soğukkanlı Cihan. Soğukkanlı Cihan. Hakikaten yani. Ama o da bir şey kralı olması lazım bir değil mi ya? kralı değil o kalplerin kralı. Heh, öyle yazalım tamam. <gülüyor> kralı Cihan diye. Öyle yazıyor. tamam güzel o. koyalım. Bunu da menüye koyalım. Sivimizi koyalım mı? Abi hani şey olur ya okullara Tabii gidince böyle öğretmenlerin de... fotoğraflarının olduğu koca evet, bir şey olur ya. Ağaç onun gibi mı? Ağaç değil yani ağacı. Milim ağacı. <gülüyor> ne bilim, küçük Ege. bir ağaç koyalım mini ağacı olarak. Fire'ın da gönlü olsun. Zaten nereye bak, yer kaplar Bizim, bizim bahçede ağaç var ya. <gülüyor> evet. Oraya bizim... Onun adı bilim <gülüyor> ağacı olsun. Dilek ağacı mı olsun? İşte dilek da? ağacı oraya fotoğraflarını mesela. Çapıt mı? Çapıt değil ya çapıt koymayalım ya çıfıt çarçısına döner o zaman. Bence Çapıtlarla ne olsun çıkın. biliyorsun. Ne olsun? Çapıt diye yani Oraya çaput küçük. değil Egecim. Çapıt. Putlar. Küçük put. Veya şeyler. Vudu bebekleri bağlansın. Vudu bebekleri bağlansın ama bilim ağacı olsun. Tamam. Üstüne. Bilim ama ağacı. Vudu Voodoo... bilimi. Vudu bizim... da bir bilim. Bilim sonuçta. Konusunda. Olabilir tabii. Bizim küçük Vudu bebeklerimizi satalım diyorum. İsteyenlere. Ağaçta mı? Hayır canım. Dükkanda. Veya çalışan tamam. herkesin de vudu bebeği olsun. Sadece bizim değil. Mesela şeyi beğenmediler, bir şeyi beğenmediler. Batırsın servisi ile. beğenmediler. Batırıyoruz Batırın onu şeyine ve biz orada küçük vudu kitapçıkları tabii. Neresine yani. batıracağınızı yönlendirmemek istiyorum. <gülüyor> o zaman isterseniz hesapları da vudu bebeğine iğnelenmiş bir şekilde getirelim. Müşterinin vudu bebeği mi? Ha kendi vudu bebeğimiz. Yani adama biz hesabı sokuyoruz, o da bize iğneyi soksun öyle bir karşılıklı şey olsun. Çünkü şu yani rahat diyorsun. eder yani. Karşılıklı sokuşma mantığıyla mı diyorsun? Yani şimdi böyle bir hesap geldiği zaman bir keyfin kaçmıyor mu? Senin el üstünde tutuyorlar, restoranda güzel karşılıyorlar Ta, ki falan. Taki parayı verinceye kadar. Hesap geldiği sırada o kadar iyi davranan ağına bir anda haşırt diye bir şey geliyor. Sen onu ya. bir çıkar ilişkisi olarak görmüyorsun artık. Sinirini şeyde yapacaksın. Tabi. Vudu bebeğine sapla sapla sapla sapla. Haşırt sapla. deyince aklıma geldi. İsterseniz Vudu bebeği değil de Blackboard tarzı bir şeyle gitsin mi hesap? Blackboard derken hocam? Blackboard dediniz. Aa böyle ABC'de. Bakalım bugüne kadar yayınımızda. <gülüyor> Blackboard. Neden Blackboard? Edilmiş İngilizce kelimeler arasında. Blackboard. Çünkü Oktay Demirci Haşır önce... to Blackboard'a getirmek <gülüyor> istiyor. Ben de onu buldum bilgisayarda 2006 senesinde. mı? Haşırt Haşır the Blackboard Hadi ya. Çok canım sıkıldı yani. şimdi. Ama hep aynı kontekst içinde kullanılmış o güzel. Yani durup dururken kimse blackboard denir. dememiş. Ama. Haşırtsız blackboard yok yani. Yok sevi ya. anlamsız canım. Nasıl haşırtsız? Yabanci birisi sonuçta anlaması lazım yani. Onların da anlaması lazım. Bizim menümüzü düzgün yapıyoruz, CV'lerimizi ekliyoruz. Çünkü yarın o gün bizde çalışmak isteyenler olabilir. Bizim CV'lerimizi de ayrıca CV kataloğu isteyenlere de CV kataloğumuzu. <gülüyor> Efendim, CV kataloğu. Kütüphane bölümümüzü alalım diyelim size. Oradan bakın <gülüyor> menümüz, CV kataloğumuz, inşaat seyirlerimiz. Ondan sonra proje çizimlerimiz falan hepsini incelesin, ona göre karar versin. Çay yiyecek, hatta ötekini vermeye gerek yok, uzun uzun okuruz. Işte. Bugün mükemmel bir gün olacak. Son dönemde e, pek çok kişiyi mutlu eden bir kurum var, İşkur. İşkur. Gerçekten öyle bu e, meslek edindirmek cengel olduk kusura bakma yani. <gülüyor> e, var, sen de hazırlıksızsın yok herkesi mutlu eden bu kurma yakışmadı meslek <gülüyor> edindirmek için e, ciddi kurslar e, veriyor sertifika programları düzenliyor falan filan e, bir süredir de bu devam ediyor e, ama bu son dönemde bir şey fark edilmiş artık e, biraz büyütmüş işleri anladığımız kadarıyla işkur çeşitli İş meslek. meslekler düşünemediğimiz meslekler için e, başvurunuzu yaptırıp gidip orada şey yapabiliyorsunuz. Eğitim, alabiliyorsun. eğitim alabiliyorsunuz. Çok Örnek güzel. vermek gerekirse Oktay mesela misin lütfen kolyonu. En son kurslarla ilgili bölümde en son fark edilen şey e, Başbakan Başbakanlık Meslek Edinme Kursu. Evet. <gülüyor> meslek mi Başbakanlık? Bakayım. İyi değil, değil mi? Yani siyasetçilik de meslek Değil. değil, ama yani iş, sistem, iş, iş, iş onların iş, hepsi iş. İş değil mi? Tabi. meslekle iş arasında biz de mesela ne yapıyoruz? İş yapıyoruz. Cumhurbaşkanı. <gülüyor> Şimdi ne olacak? Orada başbakanlık kursuna gitti. 3 <gülüyor> ay devam etti. Hafta sonları ikişer saatten. Ondan sonra şey diye alacak mı? O kadar başbakanlık. Hiç eğitim almamış insanlar başbakanlık. Bizim başbakanlık kursuna gittik. Seçim bekliyoruz. Seçim, seçimlerde yani kimin kazanacağı baş... belli değil. Zaten ilk ders, ilk ders bunun üzerine. Yani ilk derste, garantisi yok onun da. Her okuyan başbakan olamaz gibi bir daha doğrusu. Bir her... kişilik kadromuz var. O tabii. kadrosu az olduğu için ama şeyi soruyorlar zaten bundan sonra soracaklar. Sertifika veriyorlar ya o Hı. sertifikayla tabii diğer Başka ülkelere gidebilirsin. Yani illa Türkiye başbakanı olacak şimdi bir şey. Sonra var. yabancı Doğru. dil kursuyla beraber. İngilizce'n de varsa Git İngiltere'de başbakanlık yap. Onu da onu da bir darste ben verdiklerini biliyorum. Yani mesela bir ders e, Türkiye üzerine bir çalışma var da diğer başka bir ders dış devletler üzerine. Mesela özet çıkarma, kitapların özetlerini çıkarma mesela Türkiye'de önemli bir şey. Başbakan ama dış devletlerde öyle bir şey yok. Okuman gerekiyor kitabı baştan sona. Doğru. Mesela o en basit farkını söylüyorum ben. Aile hekimi olabiliyorsun. Aile hekimi çok önemli. Önce, Önce aile kavramı mı? Anne, baba ve çocuktan. O. Almıyorsun. Aile hekimliği mesleğini mi öğreniyorsun? Mesleği herhalde tıp dan sonra oluyor bu ya? Aile hekimliği çünkü bir uzmanlık alanı değil mi? Evet yani o işkurdan öğrenilecek şey değil herhalde. Ee, i̇şgurda şey var mı beyin cerrahisi? <gülüyor> Bakayım. Ay beyin cerrahisi çok para kazanıyorlar onlar falan diye işgura giden var mıdır? <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra tefeci. Tefecilik. Tefecilik. Tefecilikte tek tefe, tefe, tüfe, tüfe, te <gülüyor> tefe <tüfe> analizi ya. <gülüyor> Uzmanı. Emlakçılar Öyle da Öyle deme gidiyorsun. tefecilikte çok güzel para var. Mesela ama bir veriyorsun, iki alıyorsun kısa sürede. Ama işte bir ön olması lazım. İlk ders olmuş. ne kadar diye bir kutu var. Onu dolduruyorsun kutuyu. Ondan sonra bahis makinesi tamircisi. Bu çok önemli. Bakın. Mesela bu tamamen dış devletlerde. Bahis makinesi ülkemizde çok... Hayır canım bu... Şey, loto'da bahis makinesine girmiyor mu? Olayım Bahse ama... girenin bu rakamlar çıkacak diye orada bir taahhütte bulunuyorsun. Tamircisin ama ya. Tamircisin. Tamircisin. Tamircisin o tamircisi tamircisi tamircisi. sen. Tamir, bak tamir ne güzel söyledi. Ağzımdan aldı adeta. Yırtarcasına çıkardı. Bak yanaklarımın kenarları Seher acıdı. Seherbaz. Seherbaz. Olabiliyorsun. Hokkabaz yani başka Bu bir şeyimle. Bu kurslara giderek. Bu evet. şiirbazların şey kullanmasının sebebi, tavşan kullanılmasının sebebi bu hayvanların hem, hem elastik hem de sessiz olması. Evet, galiba. sessiz olması, elastik olmasının bilmiyorum ama sessiz olması. Yok canım olması istediğin, bence tavşan gibi bir şey tavşan derler. Kulağının olarak. girdiği yerden kendi vücudu geçer derler. Ne biçim zaten ben tavşanın herhangi bir şeyini görmedim ki Bir de. şey söyleyeceğim demin Ege gibi bir iddia koydu ortaya. Ne koydu? Ben kaçırırım. İddiayı bir daha tekrarlar mı tavşanı radyoya cebimde getir. Üstelik palto değil, kot cebimde getirebilirim. Çok güzel, tebrik ediyorum. Kot mont ama değil mi? Çünkü Vay arabaya binince inince falan yazı kaybalar. Tavşanın özelliği o. Ya bugüne olur. kadar çok eziyetler çekmişler. Biz şapkadan çıkışını gördük de girişini hiç görmedik yukarı bir oldu. Ne olacak canım? içi böyle saten kaplı şeyin içine giriyorsun. Oh, Tavşanla yarıştı şu anda Fahir. Yani şu anda kapladık. Tavşanla yarıştı Fahir. Saten kapladıktan sonra seni her yere sokabilir her yere mesela. sokabilirsiniz. <gülüyor> Benim mesela zaten öyle tuzağa çekiyorlar. Bence Oraya bir saten koyuyorlar. Ben ki aa saten falan <gülüyor> diye gidiyorum. bak diye yakalanıyorum kapana. Ben tarafım belli ediyorum faiz Satenci senin misiniz yoksa ben ketenci fahir, misiniz? Ben Fahirciyim. Bak Oktay da satenci çıktı. <gülüyor> fahirciyim. <Tabii gülüyor> Ketenciyim <gülüyor> Ondan sonra başka işler de var isterseniz onlardan da bahsedelim. Biraz iş, işten bahset bize Oktay. Aktif iş gücü programları çerçevesinde verilen kurslar e, var çeşitli. E, meslek grupları. Biz ee, Gaga'ya sihirbaz mı getirsek canlı müzik getiriyor herkes? Sihirbaz dedi? o kadar güzel bir şey ki hiçbir yerde de göremiyorsun. Ya bence düzenli dansöz çıkması lazım bir kere. Ya yani önce... Görüyorsunuz dansöz, değil mi sevgili Nelerle? Nelerle uğraşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> nelerle uğraşıyorum. Nelerle uğraşıyorum. Ya bence yani, hoş bir şey ya. Sihirbaz güzel... Hayır. Rakkase de güzel. De güzel. Rakkase. Bak bizde dans sözüye geçmeyecek. Rakkase Dans söz değil de zenne getirirsek bir güzellik olur. Zenne dediğin şey erkek olup da bir taraftan da dans eden adama zenne denmiyor mu? Evet. İşte dans sözün onlar... bir şey kalmadı artık ya. Herkes dans söz getiriyor. Nasıl ne herkes dans söz getiriyor Oktay? Bir, bir git bakalım. Nerede? Ben şu anda bizim, desem ki ben bir yerde... Bizim çocukları ben... çağıralım. Bahçemizde yer var. <gülüyor> O senin dediğin köçek. Köçekleri çağıralım işte. Başta zıplaya zıplaya Onlar hep demiyor muydu geniş alan lazım bize diyor. Geniş alan lazım. <gülüyor> o geniş alan ve de, yerden ısıtlı hani muhakkak hiç. şart. Çünkü hiç sürekli e, hareket halindeler. Yerden ısı geldiği <gülüyor> Zıplayamıyoruz zaman. Zıplayamıyoruz yeterince diyorlardı. Çünkü soğuk oluyor yerler. Albüsü bizde öyle mi ya? Tamam o zaman köçek. İki köçek. Dabak köçek. Deneyeceği karşısında tartışmayalım ya. Tartışmıyoruz diyorum. Işte tartışıyoruz ama şu anda tartışıyoruz yani. Fikir teatisi değil bu. Hatta dinleyicimiz yok ya. Yani. Konuşabiliriz. Bence Anladım. sihirbaz düşünelim. Sihirbaz da güzel bir fikir var. Sihirbaz bence. çok. En son nerede seyrettin sihirbaz? E bakayım e, şey yarışma da seyrettik işte. Sersüzyon sayılmaz. Nasıl sayılmaz? sihirbaz. sihirbazların özelliği onu bunu bükmek değil mi? Sihirbazla yarışıyor şu anda. <gülüyor> şey o kadar. <gülüyor> ben hoşlanmam öyle sihirbazdan. O şey var ya araf maraf. Evet. O gelir falan rahatsız olurum. O çocuğun araf bakışları mı? beni rahatsız ediyor. Araf değil miydi? Neydi onun adı? Araf olmadığını biliyorum. Aref. Ne oldu? A Aref. Aref. Yani bir harf için insanı bu kadar kırmak, <gülüyor> yıpratmak hiç hoş Doğru. It's Özür dilerim. Ya gelsin sihirbaz. Bak ben en son alışveriş merkezinde serhettiğim orada da çocuklara gösteri yapıyor diye adamın canı sıkkındı. Onu alsan Nezi ortamda gösteri <gülüyor> yapacaksın. Adamın canı sıkkıktı. <gülüyor> Doğru kula. Sıkkın yazılır, sıkkı okunur. <gülüyor> o zaman tamam. Sihirbaz getiriyoruz. Ee, şey de getiriyoruz. BBG. sıkık <gülüyor> Neydi onun adı? Aref. Neydi onun adı? Hayır ya. BBG'de sıkkık canım sıkkık yoksun, yanım yok. yoksun yanımda Zaten canım şarkı söylüyor. Kimdi? Zaten canım sıkkık yoksun yanımda. Tanerci. Tanerci o, ne? O, Tanerci ne ya? O, o, o, o, o, o. O, o. Kimdi gidiyorsan neydi miydi? ya? Zaten canım sıkkık yoksun yanımda. 07 Taner miydi ya? 07 Taner. Hayır 05 Edi. Tarih Tarih. Numarasıyla tarik. alasaydık lan ya. Tarih <gülüyor> Tarih. Tarih'ten de bir şey. S Canı sıkkık Tarih. 06'ydu numara. 06, 06. Tarih. Çünkü, Ankara, Çünkü 07 ona... Eray'dı. 05 de Edi'ydi. Allah belanızı verecek. Bir saniye ya son haberi verim, vermeden olmaz. Bunu şey yapmam ver, lazım. Ver Fahir. Ee, en soğuk yerlere Bir sürü soracağım bir dakika, bir dakika, ya, ya. Bir dakika bir geçmeden önce sihir, tanıdığın sihirbaz var mıydı? Yok bulurum ben. Eskilerden buluruz. Sermet Erkin'le ben Sermet bugün Hoca görüşüyorum. Ararım. Sermet Hoca'yı arayacağız. Tamam. Ee, Türkiye'de en soğuk yer meteorolojiden alınan bilgiye göre neresi oldu? Oktay'a seslendireceğim sabah bunu. taksiciden öğrendiğim kadarıyla dikmen. Dikmen değil Ankara'da değil Türkiye'den bahsediyorum. Türkiye'den mi? Ee, Kayseri'nin bir ilçesi neresi olabilir? Bir dakika dur benim sevdiğim bir şey mi? Evet. Bomonti mi? Hayır be Oktay. Ay. Tomarza. <gülüyor> Tomarza. <gülüyor> <gülüyor> Kışlarda Tomarza diye bir yer mi var? Tomarza ilçesinde. Ben niye ben gitmedik benim Tomarza ya, hiç ya? ya? ben vallahi hastası olup Şu anda istibare. Tomarza ha. bir şey kısaltılmış mı gibi ya? Tomarza. Bak. <gülüyor> Herkes hastası oldu. <gülüyor> Eksi 32.7 dereceyle e, Gecenin şampiyonu Tomarza oldu Hava sıcaklığının Eksi e, 30.6 ölçüldüğü Yozgat'ın Boğazlayan ilçesi de ikinci oldu teşekkürler Ya Tomarza en havalı ismi olan Belde'de yaşıyorlar ama Seni çok sokmuş Gerçekten alkışlamak istiyorum yani ikinciler genelde bu tip şeylerde hiç bahsedilmez ama Yozgat e, konusunu gündeme getirdiğin için seni alkışlıyorum. Teşekkürler lütfen. Yozgat'ta da dinleyicilerimizin kalbini kazandı Ama, ama Hadi bir kez Baysa daha. Yozgat bu parçada Tomarza'ya gelsin. Bugün benim de kalbim kazandı. Sıcacık abi. onları ısıtan bir, bir hoş bir Tomarza türküsü. Günaydın. ay Günaydın. Günaydın. Günay, ay, aydın dın dın. Günay, ay, ay, ay. Radyo son dakikaları sevgili dinleyiciler. Bu haftaki son buluşmamız. Önümüzdeki pazartesi gene canlı yayında buluşacağız ama önce son bir değerlendirmeler yapalım. Espriler, şakalar kaldı mı? Ay geldi. geldi. Hoş geldi. Elektrik <gülüyor> Çünkü yabancı misyon. Ege biliyorsun çok önemli bizim yabancı için. Yabancı misyonun anlaması için. Oktay'da bizim yabancı misyonumuzdan sorumlu. Gerçekten nasıl evet. dışa bakan yüzümüz o dışa gerçek dış. Hiç anlaşılmayan bir takım cümleler arka arkaya. E bu Fahir. Fahir ne yapıyorsun evet. sen yani yabancı misyonu anlayışın, anlasın derken bu sefer e, yabancı olmayan yüz... misyonu anlamadığı bir şeyle paylaşıyoruz. Sonuçta. Yani elektrikimiz geldiğine göre o zaman. Sevgili e e dinleyiciler biz elektrik, de elektrik zamanda... yokken de yayın yapıyorduk elektrik varken de yayınımıza aynen aynı şekil devam edeceğiz. Sonda bir iki haber vardı. Onları. Evet, İlk iki haber yarar vardı. Onları da veremedik. Electricity diyelim diye geçmedik ki telefon boşalır. 21 yıl sonra. Evet, neler İzmir'e 21 yıl sonra? Kar. Sarcos, Yurici, Sakoz, Sakoz oğlunu jetle göndermiş. O olay var. Hı -hı. Ee, ondan sonra kule görevlisi işe gitmemiş. Hı hı. Evet bugün başka neler var? Çay alabilir miyiz bir tane? Evet gerçekten de dolu şekerle doluyuz. Şekerler al şekerler al. Bunları da düş. <gülüyor> evet tamam hadi kapatalım bugün madem. Evet. Çünkü kayda değer bir şey söylemeyeceğimizi şu anda herhalde belli ettik. Ben istedim ki dinleyicilerimiz gazete sayfasının çevrilme sesiyle biraz şey olsun, yayının sıcaklığının hissesinden. Bu yeterliydi herhalde hepimiz için. Yarın sabah yeniden en iyi bölümlerinizle karşınızda olacağız. Ne koyacaklar? <gülüyor> bakacaklar, bakacaklar ne koysan diye. Evet. <gülüyor> Burayı koyabilirler. <gülüyor> <gülüyor> Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Tüde günün en hit dakikaları. En taze 5 single. Müzik ve eğlence dünyasından son gelişmeler. Günün en hiç 5 şarkısının geri sayımı. 5. 5'i bir yerde, hafta içi her akşam 5'te, Radyo Oktü'de. 5'i bir yerde. Modern Sabahlar sona erdi.